İnsan resmi çizmek caiz midir? Evet. Şimdi surat e, fıkıh kitaplarımızda geçer. E, biliyorsunuz İslam'ın ta bidayetini Aziz Peygamber'in nübüvvetiyle birlikte olaya bir şöyle bir e, şeyi tutarsak. Evet. E, Projeksiyon tutarsak kısaca şunu diyeyim. E, Aziz Peygamber tabi şirk içerisinde yaşayan bir topluma peygamber olarak geldi. İlk mücadelesi ve en önemli mücadelesi de nübüvvetinin en önemli adımı neydi? Şirkle mücadele etmek yani tevhid inancını yerleştirmektir. Evet. O toplumda insanlar artık puta tapar bir takım şekilleri kendisine adeta tanrı olarak kabul eder ve ona inanırdı. Hazreti Peygamber de bununla mücadele ettiği için o dönemde gelen diyelim işte Hazreti Peygamber'in mücadelesinde yani bize o dönemden aktarılan hadislere baktığımızda canlı e, figürlere veya canlıların e, resimlerini yapmaya karşı ne oldu? Bir hassasiyet oluştu. Evet. E, onun için e, İslam tarihini özellikle e, sanat tarihini şöyle incelediğimizde e, yani Müslüman sanatkarlar e, canlı resimler üzerinde çok çalışma yapmamışlardır. Hep cansız yani e, tabi şeyleri ondan sonra resmetmişlerdir. Peki e, bu durum şimdi acaba bir insan gerçekten bir sanatkar, e, res, ne diyeyim ressam diyelim, evet. canlı şeyleri de yapsa ne olur? Gerçekten bunu tapınma amacıyla, onu kutsamak yani e, ona ne diyeyim tazım gösterilsin diye yapmıyor. Sadece sanat olarak yapıyorsa ve yaptığı bu o, sanat eseri de gerçekten İslam ahlak ve adabıyla bağdaşıyorsa e, bunda çok sakınca olmasa gerekir. Evet. Fakat yine de hassasiyeti elden bırakmamak gerekiyor. Evet bugün e, insanlar yaptığı resimlere tapmak için, tazim göstermek için veya onu kutsamak için yapmıyorlar ama acaba bu yaptığımız bu yapıtlar, bu sanat eserleri ilerideki toplumların adeta tapılma için bir şey olabilir mi? Evet. Bir yani, de bu açıdan bakmak. Gidip bu açıdan bakmak lazım. Yine de yine de res, ressamlarımıza şunu söyleyelim. Bu hassasiyeti hiçbir zaman elden bırakmayalım. Evet. Tevhid yani İslam dininin özellikle tevhid inancı olduğu, şirkle ve şirke götüren tüm davranışlardan, nesnelerden de uzak durmamız gerektiğini dikkatli. Bu hassasiyeti mutlaka her, her zaman sanatımızda, kültürümüzde de elden bırakmamız gerektiğini söyleyelim Yani niyetimize bağlı bir şey İnşallah bugün evet öyle bir amaçla yapılmıyor ama bu insan resmi Peki yapılan bu resim daha sonra ne olur? Nasıl değerlendirilir? Nasıl algılanır? Bunu da düşünmemiz lazım. Evet.